Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Gençlere, Profesör Abdullah Ulvan. Ey İslam gençlerim, kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamd eder, ıslah edenlerin imamı, mücahitlerin seyyidi Efendimiz Muhammed'e, aile halkına ve ashabına, kıyamet gününe kadar iyilikte onlara tabi olanlara salat ve selam elerim. Niçin yaratıldık ve görevimiz nedir? Gençler, niçin yaratıldığınızı ve görevinizin ne olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ibadet gayesini, ona boyun eğmeyi ve her hususta ona teslim olmayı gerçekleştirmek için yaratıldınız. Ben cinleri de insanları da başka bir hikmetle değil ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Hamde layık, hikmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın yüce katından indirildiği için ne önünden ne de ardından batılın tesir etmediği Rabbani programa sarılmak ve ondan ayrılmamak için yaratıldınız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu din asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır. Ali İmran 85 Dostluğu ve itaati Allah'a, Resulüne ve müminlere tahsis edesiniz diye yaratıldınız. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, onun peygamberidir. Allah'ın emirlerine boyun eğici olarak namazı dost doğru kılan, zekatı veren o müminlerdir. Kim Allah'tan, peygamberinden ve iman edenlerden yüz çevirirse, hiç şüphe yok ki, galebeyi kazanacak olanlar Allah'ın yardımcılarının tekenleridir. Maide 55-56 Allah'ın size yüklediği ve gerçekleştirilmesi için sizi yarattığı en büyük göreviniz yeryüzünde O'nun hükümlerinin hakimiyetini sağlamak, kulları kulların kulluğundan çıkarıp Allah'ın kulluğuna kavuşturmak, dünyanın darlığından bolluğuna, küfrün zulmünden İslam'ın adaletine götürmektir. Gençler, bu görevi nasıl gerçekleştireceğinizi biliyor musunuz? Bu görevi benimseyeceğiniz, ve varlığınıza yerleşmesi için çalışacağınız 5 temel özellikle gerçekleştirebilirsiniz. 1. Sarsılmayan, eğilmeyen köklü bir imanla. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşırlar. İşte onlar imanlarında sadık olanların takendirler. Hucurat 15. Yapmacıktan ve ikiyüzlülükten uzak doğru bir ihlasle. Onlar Allah'a, onun dininde ihlas ve samimiyet erbabı muvahhidler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmamışlardı. En doğru din de budur. Bey yine 5. 3. Korku ve ürküntü tanımayan sağlam bir azimle. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ edenler, ondan korkanlar, Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmayanlar de. Ahzab 39. 4. Yorgunluk ve usanç tanımayan programlı bir çalışmayla. De ki, dilediğinizi yapın. Çünkü hareketinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Bir günde ölüp gizli ve aşikarı bilene döndürüleceksiniz de, O size ne yapar ediğinizi haber verecektir. Tevbe 105 Zafer veya şehitlikten başka bir ışık tanımayan, kıymetli bir fedakarlıkla. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki, hatta peygamberleri, mahiyetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Gözünüzü açın. Allah'ın yardımı yakındır muhakkak. Bakara 214 Aslında bu beş özellik Allah'a verdikleri ahde bağlı kalan müminlerin ve Allah'a ait konularda kınayanın kınamasına aldırmayan Müslüman gençlerin sıfatlarıdır. Çünkü imanın temeli temiz bir kalp, ihlasın temeli temiz bir gönül, azmin temeli güçlü bir şuur, çalışmanın temeli dinç bir irade, Fedakarlığın temeli de köklü bir inançtır. Bu sıfatlar olabildiği en güçlü haliyle sadece gençlerde toplanır ve sadece imanlı gençlere hastır. Buna dayanarak söylüyoruz ki, imanlı gençler eskiden de şimdi de tarihin her devrinde de Müslümanların kalkınmasının temeli, gücünün sırrı, izzet ve şerefinin kaynağı, bayrak ve sancağının taşıyıcısı, ordularını zafere ve galibiyete götürenlerdir. Doğrusu onlar Rablerine iman eden genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini arttırmıştık. Kehf 13 Gençler Şunu bilmelisiniz ki Erkam'ın evinde karargah kuran ve İslam'ın zaferi elleriyle gerçekleşen ilk küçük İslam cemaatinin fertleri hep gençlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiğinde yaşı 40'tı. Ebu Bekir radıyallahu anh ondan 3 yaş küçüktü. Ömer radıyallahu anh 27 yaşındaydı. Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden küçüktü. Ali radıyallahu anh hepsinin küçüğüydü. Abdullah bin Mesud, Abdurrahman bin Avf, Erkan bin Ebil Erkam, Said bin Zeyd, Musab bin Umeyr, Bilal bin Rebah, Ammar bin Yasir ve onlarcası, yüzlercesi hep gençlerdi. Bu gençler davetin yükünü omuzlandılar. Tebliğ yolunda bunlar akıl almaz eziyetler karşısında sabır ve fedakarlığın en üstün örneğini gösterdiler. Onlar gecelerini gündüzlerine katarak İslam'ı yayılmasını ve varlığını kabul ettirmesini gerçekleştirdiler. Bu dinin zafer kazanmasını ve yerleşmesini sağladılar. Kısa bir sürede Müslümanların hakimiyeti gerçekleşti. İslam hükümeti ve otoritesi kuruldu. Müslümanlar iki büyük ülkeye, Bizans ve Fars'a boyun eğdirdiler. Onların gölgesi, idaresi, doğuda Çin'e, kuzeyde Hazar, Ermenistan ve Rus ülkelerine ulaştı. Şam, Mısır, Berka, Trablus ve diğer Afrika ülkeleri Müslümanların adaletine tabi oldu. Bütün bunlar 35 senede gerçekleşti. Emeviler döneminde hakimiyet ve otorite Çin'e, Hindistan'ın büyük bir kısmına, Türkistan'a uzandı. Doğuda Çin hududuna ulaştılar. Batıda Endülse, İspanya'ya girdiler. Abbasi halifelerinden Harun Erreşit, İslam ülkelerinin genişliğini şöyle anlatabilmiştir. Sarayının üstünden geçip yağmur bırakmayan bir buluta şöyle hitap etmiştir. Yağmurunu istediğin yere yağdır. Nasıl olsa senin suyunla bitecek mahsulün haracı bize getirilecektir. İşte Ukbe bin Nafi, Atlas Okyanusu'nun kenarında atını dizlerine kadar denize sürüp şöyle haykırmıştır. Allah'ım ey Muhammed in Rabbim şu deniz karşıma çıkmasaydı senin ismini yüceltmek yolunda bütün dünyayı fethederdim. Allah'ım şahit ol. İşte Kuteybe el-Bahili, Doğu'nun son noktasına varmış, Çin ülkesine mutlaka girmek isterken yakın adamlarından biri onu ikaz ediyor. Diyor ki, Ey Kuteybe! Türklerin ülkesine daldın. Olaylar zamanın iki kanadı arasındadır. Gelir de gider de. Yani lehine de tecelli eder aleyhine de. Kuteybe sarsılmaz bir imanla şu cevabı verdi. Allah'ın zafer vereceğine sağlam inancım sebebiyle bu ülkelere daldım. Vakit geçerse hazırlığın faydası olmaz. İkaz eden şahıs onun azmini ve samimiyetini görünce yoluna istediğin şekilde devam et. Ey Kuteybe! Bu Allah'tan başkasının kıramayacağı sağlamlıkta bir azimdir demek zorunda kaldım. Allah rahmet eylesin. İslam şairi Muhammed İkbal şöyle diyor. Şehirleri fetheden ordulardan önce ezanımız Franklerin kiliselerinde okundu. Afrika'yı da büyük zahrayda yer ateş püskürürken yaptığımız secdeleri de unutma. Hiçbir gün zalimden korkmadan kılıçlara göğsümüzü açıp yürüdük kılıcın parıltısı sanki etrafında çiçek biten yemyeşil bir bahçenin gölgesi gibiydi. Gençler benimle beraber gelinde Şam ülkesine, Irak topraklarına, Endülüs bahçelerine, Mısır vadisine, Arabistan çöllerine, Afrika düzlüklerine, acem saraylarına, Hint ülkelerine, Çin Seddi'ne, dünyanın bilinen her şeyine soralım. İman ve İslam ile yetişen Medine, Mekke, Kudüs, Kurtuba Ezher, Ümeyye, Mescid ve medreselerinden mezun olan şerefli atalarımızın hakkında bize haber vermelerini isteyelim. Zira bu yerler atalarımızın şan ve şereflerini ilim ve medeniyetlerini prensiplerini ve değerlerini, kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını en iyi şekilde anlatabilirler. Çünkü nefisleri ahlaklandıran, kalpleri hidayete erdiren, ilmi yayan, bilgiyi gerekli kılan, insana şeref bahşeden, kutperestliğin izlerini silen, yeryüzüne hak, hidayet ve irfan nuruyla aydınlatan, yeryüzünde hayrı bal ve süt ırmakları halinde akıtan, zamanın kalbine tevhid, adalet, kardeşlik ve eşitlik mührünü vuran hep atalarımızdır. Dünya onlardan daha asil ve şereflisini, daha merhametli ve şefkatlisini, daha yüce ve daha ulusunu, daha üstün ve daha alimini tanımış mıdır? İnsanlar kölelik zincirleriyle bağlıyken onlar hürriyeti ilan ettiler. Akıllar cahiliyet kelepçesiyle tutuklanmış iken tevhidi yaydılar. Bizans ve Fars halklarını ihtirasları uğruna savaşa zorlarken onlar adaleti ayakta tuttular. Başkaları malı zulümle toplarken onlar hayır yollarında harcadılar. Başkaları annelerini ve kız kardeşlerini satarken onlar ırzlarını ve namuslarını korudular. Alınlarını Allah huzurunda secdeye vardı ama başkaları karşısında alınlarını dik tuttular. Kalpleri güzelliklerden hoşlanırken bütün çirkinliklerden de nefret ettiler. Akılları Hakk'a inandı ve bütün batılları reddettiler. Bir ellerini Allah'a açtılar, diğerini insanlara uzattılar. Dine inandılar çünkü dünyayı yüceltmek istiyorlardı. Dünya için çalıştılar çünkü bu yolla dine hizmet etmek istiyorlardı. Din ile dünyayı bir araya getirdiler. Çünkü dünyada izzet ve şeref sahibi olmayı, ahirette kurtulanlardan olmayı arzu ediyorlardı. Dünyaya hükmettiler de onu güven ve surh ile doldurdular. Musibet rüzgarları onlara doğru esti ama onları sabır ve tebessümle karşıladılar. Kim onlara düşmanlık beslediyse dünyayı onların başına yıktılar. Şehitlerin kanı onlara göre gençlerin ve yaşlıların güzel kokusu gibidir. Düşmanların oku onların göğüslerinde izzet ve olgunluğun işaretidir. Dinleri yolunda ölüme atılmak onlar için kadın ve çocukların şarkısına benzer. Şehitler alayını düğün ve şenlik alayı olarak görmüşlerdir. Kılıçların vızıltısını marş ve şarkı sesleri olarak dinlemişlerdir. Anneleri daha beşikteyken onları savaş dinlileriyle uyutmuş ve büyütmüştür. Aslında onlar hiçbir nesle benzemeyen tek bir nesildiler. Diğer insanlara benzemeyen gerçek er kişilerdir. Diğer ümmetlere benzemeyen önder bir ümmettirler. Allah onlardan şöyle bahseder. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Ali İmran 110 İşte onlar benim atalarımdır. Onların benzerini getirebilir misin? Ey cerir bütün toplulukları bir araya da getirsen. Gençler dillerin tekrarladığı, hançerlerin haykırdığı, Çokça duyduğumuz beş slogan vardır ki bunlar gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah'tır, düsturumuz Kur'an'dır, yolumuz cihaddir. Allah yolunda şehit olmak en yüce emelimizdir. Ancak şurada burada mümin ağızlarından taşan bu sloganların kalplerde iş görmesi ve nefislerde iz bırakması bunları söyleyenlerin İslam peygamberinin kurup, halifeleriyle ashabına ve kıyamete kadar iyilikte onlara tabi olanların devam ettirdikleri ilk medresenin öğrencilerini örnek ödenmeleriyle mümkündür. Bu medrese öyle erleri, öyle kahramanları mezun etti ki, onlar devamlı şekilde her zaman ve her yerde Müslüman nesilleri ilim ışığıyla aydınlattılar. İman ve ihlasla aydınlattılar. Cihad ve fedakarlık konusunda aydınlattılar. Sabır, ve irade konularında aydınlattılar, kararlılık ve azimle aydınlattılar, tebliğ ve davetle aydınlattılar, ahlak ve iyi muamele konusunda aydınlattılar. Gençlerimiz bu 5 sloganı huy edinir, bunların izleri sözlerinde ve işlerinde görülür ve hayatlarında tatbik ederlerse, İslam'ın izzet ve varlığının geleceğine, Müslümanların birlik ve hakimiyetlerinin kurulacağına ümit beslemek gerekir. Bunu gerçekleştirmek Allah'a güç gelen bir şey değildir.